İlimle ameli birlikte götürürdük. Şimdi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dikkat ediniz. İlme talip olurken bunun yanına bir kayıt düşmüştür, bir şerh düşmüştür. O da Allah Resulü ve vesselam Allah'tan ilim talep ederken derdi ki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 her gün Fatiha suresinde Allah'a sığındığımız, ihdine al Mustaqim, sırat al Ladin an amte عليهم dediğimiz, Ey Rabbim, bizleri dost doğru yola ilet, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanların yoluna iletme. Valla ya da sapık olanların. Ey gazaba uğrayan Yahudiler, sapık olan Hristiyanlar. Dolayısıyla bir Müslüman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 onu kendilerinden din kabul ediyorlardı. Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor ki ayette <Sessizlik> ittakazu ahbarahum ve ruhbanahum erbaban min dunillahi vel mesih ibnu meryem. Onlar ahbarlarını kim yani Yahudilerin din adamları ahbarlar ve ruhbanahum Hristiyanların din adamları rahipler erbaban rablar edindiler ey min dunillahi Allah'tan başka ve Meryem oğlu Mesih'i de din edindiler. E, Rab edindiler. Dolayısıyla burada e, gazaba uğramış veyahut sapı, sapıklığa düşmüş olan kimselerin yolunu değil, Allah'ın dost doğru olan yolu sırat müstakimin müntesibi ilimle amel etmek durumundadır. Dolayısıyla öncelikle fayda veren ilim de yani Amelin ilimden fazla olması düşünülemez önce onu söyleyelim. Çünkü ilim o kadar önemlidir ki Muhammed Suresi Ayet 19'da Rabbimiz Subhanahu wa Taala falem ennu la ilaha illallah buyurmakta. Bilmiş ol ki Allah'tan başka hak ilah yoktur. Dolayısıyla burada ayetin zamirinden anlaşılan orada emirle Allah subhanahu ve teala ilim mutlaka tevhidin ne manaya geldiğini fe'lem emriyle kullarına haber vermiştir. Allah Resulü ve vesselam bir hadis-i şerifte buyuruyor ki talabel ilmu faridetun ale kulli muslim ilim talep etmek her Müslümanın üzerine farzdır.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 ilmin önemini anlayarak ilmin önemini anlayarak önemli şeylere sahihinde bab açardı. Ey yani babu salah, babu wudu, yani e, abdest veya namaz babu savm e, ya da işte babul hac gibi bir bab açmış. O babın adını, adını da şu koymuş. El ilmu qablil kavli vel aml.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 Bakara suresinde bir ayette buyuruyor ki ete'murûnen nâse bilbirri ve tensevne enfusekum siz insanlara iyiliği emrediyor da kendinizi unutuyor musunuz? entum tetlûnel kitâb efele ta'kilûn ve kitabı da okuduğunuz halde nasıl aklediyorsunuz? ya da başka bir ayette şöyle buyuruyor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 ee, Allah-u Alem söylediklerimiz kafidir. Ben ikinci soruya geçeceğim. Tabi arkadaşlar yazıyorlar. Ee, yukarılarda e, kalmış. Ben önüme geleni cevaplayayım. Mü'min aynı delikten iki defa sokulmaz. Ey yani ısırılmaz. Hadisi ne demektir? Evet Allah-u Sallallahu aleyhi ve sellem'in böyle bir hadisi var. Allah-u Sallallahu aleyhi ve sellem mü'min aynı delikten iki defa sokulmaz derken, yani bir Müslüman bir hatayı bir defa yapar.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 Yani bu lafızlar bazı dillerde, yani Türkçemizde genelde bu manaya geliyor. Yani Allah seni korudu veya Allah falanın yüzüne baktı, ey Allah onu korudu manasında. Ama yüzünü gören cennetlik gibi e, ifadeler ilk söze göre daha tehlikelidir. Çünkü bu sözün herhangi bir aslı yok. En fazla yani ne manaya e, getirebilirsiniz? Yani sen böyle mübarek bir adamsın. Halbuki biliyoruz ki şehitler için bile veya cennetle gerçekten...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 Asıl itibariyle küfürdür. Asıl itibariyle küfürdür. Ancak yine biliyorsunuz yani muayyen şahıs olunca biz bunu söyleyen kimseyi tekfir etmiyoruz. Çünkü ilim ehlimiz muayyen şahısla umumu birbirinden ayırmışlardır. Yani bir adam dediği zaman mesela işte yarın falan yere geldiğinde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 bazen terk ederdi. Dolayısıyla torunu Hasan i̇bn Ali radiyallahu anha Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o rivayet ediyor. Ona kurutu öğretmiştir. O da bize bunu rivayet etti. Allahümmehdini fîmen hadeyt ve afini fîmen afeyt ve tevelleni fîmen tevelleyt ve barikli fîmen ateyt şeklinde devam eder bildiğiniz konu duası. Ancak bugün ancak bugün günümüzde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 Kunut yapmak sünnettir. Hadihi Allahu alem. Her ikinci soruyu okuyayım inşallah. Ee... Ha, şöyle bir soru var. Azalarından biri diyor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 onu alaya almayacak bir kendi ismiyle de hitap etse, bundan ötürü günahkar olmaz yani. Evet, şimdi bir kardeşimiz yine soruyor. Gelen sahih naslarda kişinin Allah'a en yakın olduğu an, secde halidir diye rivayetler var. Secdelerinizde dualarınızı çoğaltın. Ayşe annemizden gelen bir rivayette, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam,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 Bundan birkaç gün önce ha tamam. ha şimdi anlaşıldı. Yani orada Subhan rabbiyal alemi diyeceğiz mesela. Sahih rivayette var ki Resulullah sallallahu aleyhi secdede demiştir ki Subhan rabbiyal ale. Bir başka rivayette demiştir ki Subbuhun quddusur rabbil melaiketi ve'rruh. Bir başka rivayette demiştir ki Subhanal celaluti ve'l melakuti ve'l kibriyeti ve'l azama. Subhanak bihamdik la illa Ve Ha bu sahihler hepsi beraber yapılır mı? Tamam kardeşim inşallah ben soruyu anladım. Doğrudur bu konuda ihtilaf vardır. İmam Elbani <gülüyor> bu konuyu sıfatı Salati'n Nebi isimli eserinde zikretmiştir. O da diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bir secdede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 Şöyle bir soru aklımıza gelebilir. Hani biliyorsunuz Huzeyfe radiyallahu anh bir gece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve namaz kılarken görüyor, ona, ona tabi oluyor. İşte diyor ki, ve vesselam'dan habersiz ona tabi oldum. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bakara'yı okudu. Arkasından işte şimdi ilk önce on ayet okudu, eğilir dedim. Devam etti. Bakara bitti. Ali İmran, Efendime söyleyeyim Nisa, En'an, Maide Aleyhisselatü vesselam devam etti.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 Yarım saatte rukudan sonraki kıyamda kalmak istiyorum. İşte o zaman ben bunu tekrar ederim. Hamdan kesiran tayyiban mübarekan fih. Hamdan kesiran tayyiban mübarekan fih. Ya da, Subhanakallahümme bihamdik dediğim zaman bilata düşerim. Niçin? Çünkü oradaki zikir, oradaki şey mutlaktır. Aleyhisselatü vesselam orası için eee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 kişinin secdede. Çünkü kişi bir daha işlemiyorsun. Bu kunuddusurabil maleike ve ruh diyerek hayır. Kişi bir daha işlemiyor. Çünkü Ali set ve gelmiştir. Ha, yani kimisi diyor ki secdede ya subhana rabbiyal alade ya da subuh quddusur rabbi meleike ve ruh diye. Yani ikisinden birini seç. Ancak doğru olan görüş kişi şunu yapabilir. Mesela 3 defa subhana Rabbi alah eder.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 Eşyada mübahalılık esas, fıkhî bir kaide. Ancak bu kadın Müslüman bir kadınsa, eğer bu kadın dikkat çekmeyecek yani hani ne diyelim namahremlerinin e, olmayacağı bir mekansa, yani bir Müslüman kadın dikkat çekecek davranışlardan sakındırılmıştır. Allah subhanehu ve teala yürürken topuklarınızı yere vurmayın diyor.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 secdedeyken ihtiyaca nispeten dua edilemez mi? Demin demin zaten onu biz ifade ettik Allah'ın izniyle. Ee... Ha, i̇nşallah arkadaşlar e... <gülüyor> biraz dinleneyim. Ben 5 dakika müsaade istiyorum sizden. Ondan sonra e... Muhkem kardeşin sorusuyla devam ederiz. Ondan sonra inşallah Herhalde soru gelirse devam ederiz. Gelmezse biz buradaki dersleri dinleyeceğiz. Allah sizden razı olsun. Selam Aleyküm ve ve Berekatuhu. Aleyküm selam Aleyküm ve Rahmatullahi ve Berekatuhu. <gülüyor> Esselamu ve Rahmatullahi ve, ve, rahmatullahi ve Şimdi arkadaşlar soru gücümüz hihmetinde cevap vereceğiz. Demin e, muhkem kardeş e, Kehf Suresi 110. ayeti sordu. Ben onun soruyu aslında ben demek ki tam anlamadım. Burada nerede şirkle ilgili ne var yani? Kehf Suresi 110. ayette şirk kişiyi kafir yapan şirk midir? Yani Kehf Suresi 110. ayet Bu ayete bakalım. Evet. Kul inneme ene beşerun mislukum yuha ileyh انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا Evet ayet diyor ki de ki şüphesiz ben ancak sizin benzeriniz olan bir beşerim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 Gözünün önünde yapıldığı zaman bundan etkilenebiliyor. Aynı Hudeybiye'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabenin o Hudeybiye'deki anlaşmadan rahatsız olmaları sebebiyle, aynı sallallahu aleyhi ve sellem saçını tıraş etmesi emretti, saçınızı tıraş edin ve emretti kurbanınızı kesin. Bunu yapmak istemediler sahabeler. Niye? Onlar sandılar ki aynı sallallahu aleyhi ve sellem taviz verdi müşriklere. Ama arkasından, arkasından.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 sakınca yoktur. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Ve hadihi allahu alem ve sallallahu ala nabiyina Muhammed ve ala ali Muhammed. Subhanakallahumma bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etûbü ileyk. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtühü.